Genel için doğru olan bu tanımlama, Orta Doğu toplumsal gerçekliği için daha da doğrudur. Dayak cennetten çıkmadır. Şiddet, baldan tatlıdır gibi deyimler kaynağını iyi izah eder. Toplumun çarpık ve nefessiz kalmasında şiddetin payı belirleyicidir. Tüm hiyerarşik ve devletli toplum sistemlerinde şiddete dayanarak statüler oluşturulmuş, kurumlar zırhla korunmuştur. Şiddetin sarmalamadığı hiçbir kurumun yaşama şansı yoktur. Bu koşullarda özgür toplum veya sivilleşmenin gelişemeyeceği açıktır. Fikirler bile ancak şiddet süzgecinden geçtikten sonra kabul görür. Böylesi ortamda yaratıcı düşünce oluşmaz. Kabul görmüş basma kalıp sözlerle dünya işleri yürütülür. Başta devlet ve aile olmak üzere reisleri, güçlerinin otorite ve şiddetlerine bağlı olduğunu iyi bilirler. Aleme nizamat verelim derken kastedilen araç zordur. Toplumun tüm gözeneklerine etkisi sızdırılan şiddet anlam gücüne fazla yer bırakmaz. Dolayısıyla toplumsal kurumlar şeklen var olur. Anlama yer bırakılmadığı için yaratıcılıktan uzak ancak dıştan dürtülmeyle kımıldanayacak haldeki kurumlarla oluşan bir toplumdan özgür gelişme beklenemeyeceği açıktır. Toplumun şiddetle beslenme geleneği en alt birim olarak ailede daha da nefes aldırmaz düzeydedir. Özellikle kadın üzerinde görünmez bir savaş halidir. Şiddetten titremeyen tek bir kadın hücresi yok gibidir. Çocukların durumu da aynıdır. Temel eğitim yöntemi şiddettir. Şiddetle terbiye edilmiş çocuktan büyüdükten sonra aynısının bekleneceği açıktır. Şiddete dayalı egemenlikten gurur duyulur, haz alınır. İktidar ve şiddete dayalı güçlülük duygusunun en tehlikeli toplumsal hastalık olarak değerlendirilmesi gerekirken en yüce ve keyifli duygunun kendisi olarak ilan edilir. Lanetlenmesi gereken bir olgu, en çok yüceltilen bir erdem olarak sunulur. Günümüzde de istisnasız tüm Orta Doğu toplumunun kurumları şiddetsiz düşünlemezler. Devlet şiddetinden aile içi şiddete, devrimci örgüt şiddetinden faşist, dinci, milliyetçi şiddete kadar her türlü temel problem çözme aracı olarak devreye sokulur. Diyalog, Laf ebeli olarak anlaşılır. Söz gücüne pek anlam verilmez. Halbuki batı uygarlığının üstünlüğünü sağlayan tersi konumudur. Önce söz, sonuna kadar anlamlı diyalog olduğu, çare kalmadı mı ancak şiddet yöntem haline getirildiği için başarı şansları yüksek olmuştur. Batı doğuya nazaran kendi şiddetini çözmüş ve dersini çıkarmıştır. Avrupa Birliği bu konuda hayli öz eleştirisel ve dikkatlidir. ABD aslında şiddeti kullanırken son derece çözümseldir, rastgele kullanmaz. Başarılarını yine çözümleme gücüne borçlu olduğu gibi başarısızlıkların da yanlış çözümlemeden kaynaklandığını iyi bilir, derslerini iyi almıştır. Orta Doğu toplumunu şiddetten arındırmak çok kapsamlı ve eğitimle oldukça bağlantılı bir sorundur. Anlam gücüne güvenmek, şiddeti ancak zorunlu ve sonuç alıcı koşullarda uygulamak, başarılı olmak için esastır. Sadece savaş, devrim ve karşı devrim şiddeti değil, her alana ilişkin şiddetin kapsamını doğru değerlendirmek, ona karşı çıkarken doğru ve sonuç alıcı karşı şiddeti hazırlamak, uygulamak büyük ustalık ister. Binlerce yıllık şiddet geleneği ile kavrulmuş bir toplumu, adeta yeniden diriltirken, çok zorunlu ebelik rolü dışında, şiddete güvenmemek, anlam, diyalog ve örgütlenme gücüne daha çok yer vermek, kaostan çıkışta çözümleyici yöntem olarak düşünülmeli ve uygulanmalıdır.